Bugün birkaç konuyu birden işleyeceğiz aslında bu yayında. Şu anda canlı yayındayız. Ve e, bu hafta sonu e, İstanbul'da büyük bir ekolojik e, olay düzenleniyor. E, 8-9-10 Haziran'da e, EkoFest İstanbul adında bir festival yapılıyor. E, dolayısıyla biraz bunun üzerinde konuşacağız. E, canlı yayında bir bağlantı yapacağız festival alanından e, organizatörüyle birlikte. E, ondan sonra da... E, Aynı zamanda yine aslında her hafta bir ekolojik olay olan e, ekolojik pazarlardaki e, etkinlikleri biraz konuşacağız. E, bu Ecofest e, kapsamında aslında bir de e, yoga etkinliği de var. Ben hem kendim kişisel olarak orada ders veriyor olacağım hem de başka e, yurt dışından ve yurt içinden yabancı e, ve... E, Yerli birçok bir e, yoga hocası e, size yoganın hani ne olduğunu veya yoga felsefesiyle ilgili e, değişik konulardan da bahsediyor olacak. Evet galiba canlı yayın bağlantısını yapamıyoruz. Tamam Emre Bey'i arıyorsunuz tamam. O zaman e, ben o arada birazcık daha detaylarıyla anlatayım. E, bu Ecofest İstanbul şu anda e, aslında 11 itibariyle e, başlayacak. Ve bir tane basın, e, basın görüşmesi yapacakları için şu anda hala telefon hattını kuramadık. E, üç gün boyunca çeşitli derneklerin ve çeşitli e, dük, e, ürün satan dükkanların e, standlarının olacağı ama aynı zamanda birçok konserin düzenleneceği e, ve daha çok e, hani ekolojik yaşamla ilgili konuşmaların olacağı bir festival olacak. Bunun yeri Şişli Belediyesi tarafından tahsis edilen Küçük Çiftlik Parkı Maçka'da oluyor. Bunun girişi sanırım 25 lira kadar bir ücret hani ama 3 gün boyunca girebilirsiniz. Biz şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra telefon hattımız bağlandığında konuşmaya devam ederiz detaylarıyla. Écoute-moi toi qui te monde tout seul abandonné. Faut trois fois rien pour entrer dans la ronde de tout le un violon Un jambon à ta porte et tu verras, rappliquer les copains. Tous tes soucis que le diable les emporte jusqu'à demain. Ta petite amie t'a largué en route. Les filles c'est pas sérieux.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 Importe si c'est chaque fois la même chose T'en fais non pas Mon vieux, quand on n'a pas ce que l'on aime Faut aimer ce que l'on a Suspense, un violon, un jambon à ta porte Et tu verras rappliquer les copains Ces soucis le diable les emporte jusqu'à demain Evet tohumdan hasada ekolojik yaşam programına devam ediyoruz. Ee, Ecofest, Ecofest İstanbul'u e, konuşacağız aslında ama onu birazcık daha ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Öncelikle telefon hattımda Leyla Ünlübay var. Merhaba Leyla. Merhaba iyi yayınlar. E, merhaba. E, Leyla Buğday Derneği'nden e, hani benim yıllardır arkadaşım ama aynı zamanda da e, ekolojik e, pazarlar koordinatörü koordinatörlerinden biri. Yani her hafta aslında Leyla'yı görebilirsiniz Şişli'de değil mi Leyla? Evet aynen öyle. Seni görebiliriz. Ee, şimdi evet. bu, bu hafta sonu yani aslında her hafta sonu artık ekolojik pazarlarda bir etkinlik düzenlenmeye başladı. Zaten ekolojik evet. pazara gitmek aslında kendi başına bir etkinlik olmaya başladı. Yani herkes buluşmaya gidiyor arkadaşlarıyla artık pazara. Biraz bahsedebilir misin bu hafta sonu neler olacak ekolojik pazarlarda? Şimdi bu hafta sonu e, Türkiye'nin e, mantar florasını inceleyen en kapsamlı kitap olan e, ve Türkiye'nin ilk mantar kitabı olan e, kitabın yazarı, Türkiye'nin mantarları kitabının yazarı Gilbert Barutia'nın e, söyleşisi var saat 11'de. Hı -hı. Ee, çok kapsamlı bir kitap ve çok güzel bir kitap. Yani sadece mantara ilgisi alakası olan insanların değil, herkesin hani alıp kütüphanesine koyabileceği bir kitap. Hı -hı. Ee, ve çok güzel bir söyleşi yapacağız. İste, dilerse e, insan, gelen insanlar Hilber Bey e, kitap imzalayacak. Sormak istedikleri bütün soruları sorup cevaplarını alabilirler. Bu haftaki Hı -hı. etkinliğimiz bu. E, bu ee, cumartesi günü Şişli'de mi olacak saat 14'de? Bu cumartesi günü Şişli'de saat 11'de hı hı. aslında sonuçta ekolojik yaşam uzmanı biri olarak da görebiliriz onu evet. dolayısıyla başka konularda evet. da değil mi sorular hı hı. tabii tabii kendisi ciddi bir doğa tutkunu doğayla, doğayla sürekli haşır meşir e, ve doğayla ilgili inanılmaz e, engin bilgileri var hani her hı konuda kendisiyle sohbete gelebilirsiniz biz bütün e, herkesi bekliyoruz bu güzel söyleşiye <Gülüyor> ee, bir sonraki haftada zaten pazarımızın 6. yılını kutlayacağız. Evet. İnşallah e, onunla ilgili ilerleyen haftada e, daha detaylı bilgi verebiliriz size. Evet yani gelecek cuma aslında büyük ihtimalle bu konuyu işliyor olacağız. Yani pazarlarda ne oldu ve e, hani kutlamalarda ne olacak diye ama şimdiden herkese söyleyelim gelecek cumartesi ayırsınlar ve mutlaka evet. şişli ekolojik pazara gelsinler. Evet, Senin de evet. bu arada tabii 6. yılın olacak değil mi pazarda? Evet. Benim pazarda 6. yılım, buğdayda 10. yılım doluyor. Ee, buğdayla birlikte ben de büyüyorum. Evet, sana bir şey <gülüyor> sormak istiyorum aslında. Hazır yakalamışken bu evet. pazarda çalışmak veya pazarı organize Hı -hı. etmek e, senin Hı -hı. için nasıl bir katkısı oldu? Yani şu anda dinleyen kişiler belki pazara gelip hani bir gün böyle bir projede çalışmak isteyebilirler veya bir sivil toplum Hı -hı. kuruluşunda çalışmak Hı -hı. isteyebilirler. E, biraz Hı -hı. deneyimden bahsedebilir misin? Şimdi şöyle zaten bir dernekte çalışıyor olmak insanın sosyal sorumluluk adı anlamında kalbini büyüten bir şey. Onun için hani e, bence hani vakit bulabilen, e, kalbini büyütmek isteyen herkesin mutlaka bir dernekte çalışması gerekiyor. Sosyal sorumluluk adı altında bir projeye dahil olup katkı vermesi çok önemli. E, o, onun dışında ben hani buğday derneğinin e, bu ekolojik, e, ekoloji... E, ekolojik pazar projelerinde yer aldım ama bu e, bu beni o kadar büyüten bir şey oldu ki e, hiç bilmediğim şeyleri öğrendim hem e, ekolojik yaşamla ilgili ekolojik tarımla ilgili ee, sosyal hani bunu hayatıma aktarmakla ilgili çiftçilerle olsun, e, tüketicilerle olsun, e, üreticilerle olsun o kadar güzel bilgi alışverişimiz oldu ki inanılmaz güzel şeyler öğrendim. Yani eğer birisi e, ne yediğiyle ve ne yetiştirildiğiyle ve nasıl olduğuyla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsa üreticinin ne sıkıntı çektiğini öğrenmek istiyorsa, ekolojik yaşamla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsa, dünya çevreyle, insanla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsa mutlaka ekolojik pazara gelmeli, gönüllü olarak çalışmalı ve çünkü orası hayatın o kadar içinden bir yer ki öğreneceğiniz çok şey var, üstüne evet. katacak çok şey var. Ee, en önemlisi de zaten emeğe saygıyı öğreniyorsunuz orada. Hmm. Çünkü orada üreticiler birebir geldikleri için hani bir şey para verirken bu her şey olabilir. Kıyafet de olabilir, gıda da olabilir, mobilya da olabilir. Bir şey para verirken ee, i̇lk olarak aslında emek için para ödediğinizin bilincine vardığınız zaman daha güzel alışveriş yapıyorsunuz hayatınızda. Evet. Ben bu e, Tatuta çiftliklerine gittiğimde ilk fark etmiştim onu. Hı -hı. E, yani bir domatesin, pazarda aldığım bir domatesin nasıl yetiştirildiğini gördüğümde evet. artık evet. o domates e, bozulabilen, çöpe atılabilen evet. bir şeyden çıkıp e, değerli birer e, varlığa dönüşler. Yani aynen, o kadar el mi değer? Aynen. Bu kadar çok mu su gider, bu kadar çok mu evet. e, iş emeği gerektirir diye. E, e, evet o yüzden e, peki şundan biraz bahsedebilir misin? Yani biz pazara gidiyoruz mesela tüketiciler olarak ve e, Hı -hı. Biz yarım saat kalıyoruz orada. Ondan sonra torbalarımızı dolduruyoruz, filelerimizi eve gidiyoruz. Park bulamayınca bazen söyleniyoruz Aa, park bulamadık diye. Ama aslında evet. orada e, belki biz sekizde gelmiştik ama... Kaçtan hı hı. itibaren oradasınız? Kaç saatinizi alıyor? Şimdi biz sabah saat 5'ten itibaren pazar yerindeyiz. Hı hı. Akşam da saat 5'e kadar... Ee, yani aslında biraz daha çalışsak 24 saati doldurmuş gibi olacağız. Biz hani e, açıkçası pazar alanında hem denetim yapıp hem her şeyle ilgilenip o pazar alanını tüketicilere ve üreticilere hazır hale getirmek çok kolay bir şey değil. Hı hı. Ee, otoparkta çıkan sorun bizim hepimizi etkiliyor ama e, benim aslında hani söyleyebileceğim şu var. Ee, herkes e, ardındakini düşünerek hareket ettiği zaman hiçbir yerde sorun kalmıyor Hı -hı. çünkü biz ne kadar sabahın üçünde de beşinde de gitsek oraya biz ne kadar erken de gitsek otuz kişi de çalışsak eğer arabasını park eden adam e, park ederken arkasından gelecek olan kişiyi düşünmeden park ederse zaten orada sorun Hı -hı. oluşuyoruz biz. Evet. ya da bir tüketici domates seçerken ondan sonra e, gelip o domatesi satın alacak kişiyi düşünmeden seçiyorsa o mutlaka sorun yaşanıyor. Ee, onun için hani herkes ardından gelecek olan kişiyi düşünerek adımını atmalı diye düşünüyorum. Bu sadece pazar alanında değil, her yerde. Ardından gel, gel, gelen kişiyi düşünerek attığımız her adımda sorunu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Hmm. Zaten ee, biz, pardon söyle devam biz zaten sabah saat 5'ten akşam 5'e kadar çalıştığımız ve çok yoğun tempoda çalıştığımız, hem üreticilerle hem de tüketicilerin taleplerine e, karşılık vermeye çalıştığımız için evet zor ama hani e, oradan alışveriş edip bize teşekkür eden e, insanların bir gülümsemesi bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor inanın bana. Evet yok herkes çok memnun eminim bütün e, tüketiciler çok memnun. E, gel, geri gelmelerinden belli yani oradan anlaşılıyor ki e, çok memnunlar. E, ve demek ki orada hani gönüllülük için hala yer var değil mi dolmadı artık. Evet, tabii, e, sonuçta tabii, tabii. gönüllü olmak isterseniz bir ekolojik e, olayda e, katkınız Hı -hı. olsun isterseniz mutlaka buğday standına yarın hani hazır söyleşiye de gelmişken evet, gelip evet. Seninle konuşabilirler mi? Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı, tamam, tamam. Çok teşekkürler Leyla. Rica ederim ee, size, iyi diliyorum. O zaman çok sağ ol. Yine konuşacağız seninle haftaya İnşallah belki. İnşallah. Görüşmek Sağol, üzere. Hoşçakalın. Hoşça hoşça evet, şimdi e, galiba hattımızda artık Ecofest İstanbul e, e, organizatörü hatta direktörü Dost Kip'i bağlamak üzereyiz. Ee, bu ekolojik festival e, ilk kez düzenleniyor Türkiye'de daha doğrusu. Hani bu formatıyla ilk kez yapılıyor. Aslında birçok İstanbul'da festival yapılıyor e, yıl içinde ekolojik e, temalı, ekoloji temalı. Ama bu şekilde açık alanda yapılan ilk festival olacak. E, 8-9-10 Haziran yani bugün başlıyor. E, i̇ki gün daha devam edecek Buğday Derneği de içinde olacak. Alo dost bey. Merhabalar. Merhaba, size sonunda ulaşabildik. Festival alanında mısınız? Evet, festival alanındayım. Heh. Bize biraz ben anons ettim ama birazcık bahsedebilir misiniz? Bu Ecofest İstanbul tam olarak nedir ve e, dinleyicileri ve gelmeyi düşünenleri ne bekliyor? Ee, Ecofest İstanbul e, ekolojiyle ilgili hemen hemen tüm... Ee, düşünülebilecek e, konuları, kavramları ve kurumları, kuruluşları e, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk çerçevesi bir araya getirmeyi hedefleyen bir e, festival. E, Türkiye'nin ilk uluslararası ve bu çap e, çevre festivali diyebiliriz. E, bütün ilgili kuruluşlar, STK'lar, e, destekçi firmalarımız vesaire, e, bu yönüyle e, bize katıldılar. E, hep birlikte. Ee, ...az sonra çalışma yapacağımız etkinliğe hazırlanıyoruz. E peki kimdir bu katılanlar? Mesela uluslararası ve e, uluslar yani e, yerel dediniz. Bunlar kimdir mesela? Uzun bir liste herhalde ama genel bir bahsedebilirseniz. Oldukça uzun bir liste. Ee, bir kere uluslararası boyutu her şeyden önce e, katılımcı sanatçılarımızdan kaynaklanıyor. Evet. Bu e, basının yoğun ilgi gösterdiği The Vegetable Orchestra, Viyanalı e, sebzelerle müzik yapan çok ilginç bir e, grup. E, onlar da az sonra aramıza katılacaklar ve e, biraz sonra yapılacak aç açılış ve basın toplantısında küçük bir e, demo yapacaklar sebzelerle müzik aleti yapımı konusunda. Hmm. E, atık malzemelerle, geri dönüşüm malzemelerle büyük müzik aletleri yapan Gilbo Hadana diye İsrail'li bir müzik ustası var. Edmund Rosse Go Organic Orkestra, Edmund Rosse Amerika Birleşik Devletlerinden katılıyor. O da organik orkestrasıyla çevrenin seslerini bir senfoniye dönüştürecek, bir dinleti sunacak. Hı hı. Bunun dışında bir işte bu day çekil tema hepsi hem partnerimiz gibi hem içeriye katkıda bulunarak projenin içinde yer aldılar ana sponsorluğumuzu Yurt içi Kargo üstlendi. Öncü destekçimiz ve mekan sağlayıcımız Şişli Belediyesi oldu. Hepsine çok müteşekkiriz. Çok şey olmayan bir ilk alanda öncü bir vizyon gösterdiler ve bizi desteklediler. Evet, aslında Şişli Belediyesi ekolojik pazarı da ilk kurulumuna sağlayan hani ilk bu fikre açık olan belediye. O yüzden hani o açıdan da teşekkür ediyoruz. Demek ki bu konuda da size de yardımcı olmuşlar ekolojik Kesinlikle. alanda. Evet. Ee, oldular ee, aslında bizim e, daha önce e, İsmet Seral Yaratıcı Müzik Atölyesini düzenlediğimiz 2010 yılındaki büyük bir müzik etkinliğinden sonra e, burada üretilen fikirleri yurt dışından gelen değerli sanatların üzerinde düşünüp çalışacağı şekilde e, geliştireceğimiz bir e, bir sanat merkezi e, kurma vizyonuyla Şişli Belediyesi'ne başvurmuştuk ve e, projelerle ilerleyelim. E, yavaş yavaş oraya doğru gidelim dedik birlikte. Sunduğumuz projelerden biri de EkoFest İstanbul'du. Onu çok benimsediler. Sahip çıktılar. E, birlikte geliştirdik. E, i̇çeriği çok zengin gibi gözüküyor. E, e, yani ekolojiyle ilişkili her alanda hemen bir katılımcı bir sunum, bir workshop, bir gösteri bulunuyor diyebilirim. Peki konuşmalar olacak mı hiç ekolojik yaşamla ilgili? Evet tabii. Buğday Derneği'nin semineri var. Şişli Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'nün yapacağı birkaç tane seminer var. Evet. Epey yani şu anda hepsini sayamayacağım kadar dolu bir <gülüyor> e, şey, e, program söz konusu. Seminerlerin dışında da katılımcılara tık, e, bir sürü workshop var. <gülüyor> e, çocuklara yönelik de çok sayıda workshop var. Tam e, onu diyecektim. Abi. Çocuklarla gelebiliyor muyuz? E, tabii, ki, tabii ki tabii ki tabii e, ki. Yani hatta çocuğunuz varsa çocuğunuzu sakın evde bırakmayın diyoruz. <gülüyor> e, çünkü e, gerçekten çok sayıda. Keyifli etkinlik var, Atık, atıklarla müzik aleti, üretim atölyesi, tadım etkinlikleri, sağlıklı atıştırmalıklar. Yani aslında işin sosyal sorumluluk boyutunu yerine getirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Ve genç nesilleri de bunu en iyi şekilde yansıtacak etkinlikleri arda arda dizmeye çalıştık. Ee, ee, <gülüyor> üç gün boyunca devam ediyor değil mi? Pazar gününe kadar. Evet. evet. evet. Bir de şeyden bahsetmemde yarar var. Biz e, minik bir filtre oluşturması için e, sembolik bir giriş ücreti uyguladık ama e, öğrencilere bu zaten yarı fiyatına oluyor. E, şeyde 18 yaşından küçükler e, buraya bisikletle gelenler. Zaten bir sürü bisiklet etkinliğimiz var burada. E, 65 yaş, yaş üstü ve e, engelliler e, ücretsiz olarak girecekler. E, i̇şte e, Güney'den etkinlikler içinde e, bir süregen şeyler var, e, sergiler var, bir e, kağıt balyaları yapılmış bir kağıt kulübü ve onun etrafında e, sanatçılarla Çavuldur'un e, eserleri ve e, kağıt atölyesi gün boyu e, çeşitli defalar uygulayacağı. E, e, yine bir sergi alanında... E, ...çok sanatçının atıklarla yaptığı e, eserlerin ve enstelasyonların sergilendiği alan var. Ee, o zaman e, hem evet. hem sanatsal alandan besleneceğiz hem de aslında bilgilenme amaçlı da değil mi? Evet her ikisini bir arada yapmaya çalıştık. Ee, tam şeyin belki de yeridir ee, hani tiyatro <gülüyor> kapanışlarının... Sürçü sanettiysek ettiysek affola gibi söylenir. Hı. Bu da ilk sene bizi oldukça zorladığını söylemek gerekirse. Ee, çok karmaşık bir proje. İlkini gerçekleştirmek pek kolay olmadı. Onun için e, çeşitli ufak tefek aksamalar filan olursa e, insanların biraz anlayışla karşılamasını bekliyoruz. Evet. E, çünkü e, hakikaten olabildiğince kapsamlı ve e, kimseyi dışarıda bırakmayan e, bu e, çevreci camiada diyelim öne çıkan Tüm unsurların, kişilerin, konumların, bakış açılarının dahil olduğu bir şey yapmaya çalıştık. Hı hı. İlk keresinde çok mütevazı tutmayı, çerçeveyi biraz geniş tutunca da birazcık karmaşık bir proje olması nedeniyle belki bir takım ufak tüfek şeyler yaşanabilir. Programla ilgili eş zamanlı şeylerimiz var bu tek çok. Evet. Yani. Evet, e, yani çok, çok keyifli ilerliyor diyebilirim. Evet ben daha size bağlanmak üzereyken şunu demiştim. Yani İstanbul'da aslında aralarda ekolojik e, temalı festivaller yapılıyor ama bu daha farklı demiştim. Gerçekten de içeriğiyle e, ve çok daha zengin e, içeriğiyle yani hani hem sanat alanında hem eğitim alanında hem de bir de onu da söyleyebiliriz. Belki yoga etkinliğiniz de var değil mi? Tabii tabii tabii. Bu da oldukça e, Ecofest kapsamındaki e, en büyük başlıklardan biri. Hı hı. Dünya çapında 16 usta hocanın e, yoga ve pilates seansları e, yapacağı, e, aynı zamanda Ayurveda, e, tantrik felsefe hakkında emirler düzenlenecek olan Mind Body İstanbul etkinlikleri de Ecofest kapsamında gerçekleşiyor. Hı hı. E, dediğim gibi... E, Hibrit araçlar, elektrikli motosiklet gösterisi, işte bisiklet akrobasi gösterileri vesaire gibi gençlerin ilgisini çekebilecek hoşluklar var. İşin yeşil enerji kısıtına değinmek amacıyla onu çok iyi simgeleyen Unido'nun projesi Eko Karavan'ı da projenize dahil ettik. Eko Karavan da tümüyle ekolojik bir şekilde döngüsünü sağlayan bir aracın, ee, rüzgar türbiniyle, güneş paneliyle nasıl kendini çevirdiğinin e, bir nevi demosu yapılacak ve orada insanlara tanıtılacak. Hı hı. Ee, yani neredeyse bir anlamda yok yok. Bizim ekolojili ilgili e, mini ekolojik pazarı tabi unutmamak lazım. Hı hı. Ee, ekolojik pazarın e, şişteki yüzde yüz ekolojik pazarın bir bölümü. E, arı kanlı organiğin de desteğiyle e, buradaki ee, bir hilal şeklinde sahnenin önünde dizdiğimiz e, ekolojik pazar da var. Ee, Hı -hı. Dileyenler buradaki ürünlerden tüm standlarla, yap katılımcılardan yapacakları alışverişleri e, yanlarında e, taşımak zorunda kalmayacaklar. E, sponsorumuz yurt dışı indirimli olarak e, evlerine servis e, hizmeti de sunuyor. E, bu yönüyle hani bir girenin bütün günü burada geçilebileceği, akşam konserine kadar kalabileceği, dilerse stampası olduğu için girip çıkabileceği özgür, keyifli, samimi bir festival evet. atmaya çalıştık. Şimdi de başlangıcındayız. Bakalım hedefimize ulaşabilecek miyiz? Yani çok hayırlı olsun diyorum. İnşallah çok iyi geçer. Çünkü çok iyi bir niyetle yapılıyor ve aynı zamanda da çok dolu programı. Şunu tekrar hatırlatalım. Bisikletinizle geliyorsanız indirimli miydi, ücretsiz miydi? Onu ücretsiz, ücretsiz. Ücretsiz. E yani en ekolojik araç insanın kendi bedenini kullanarak ulaşımını sağladığı bisiklet olduğu için ve bisikletlerden neydi de partnerimiz oldu zaten. Hmm. Dolayısıyla bisikletiyle gelen herkesin ücretsiz geleceğini duyurmak istiyoruz bizde. Evet. Ee... Peki, bisikletiyle gelen herkes ücretsiz. Ee, ve de aynı zamanda hani yoga etkinliğine gelecekseniz ama sırtınıza bir yoga matı alın, değil mi? Yoga ee, matlarını. Evet. Hmm. Ee, bir tek şey belirtmek lazım sanırım. Bayanlı. De... Alo. Özellikle... Alo. Ha, ha, bir daha tekrarlayabilirsiniz, evet tabii ki Maeve İstanbul partnerimiz olmakla beraber aynı zamanda özerk bir yapısı olduğu için Hı. yoga ve pilates etkinliklerine özel kendi fiyatları söz konusu. Hı. Onlar Ecofest yani yoga pilates bileti alanlar Ecofest'in avantajlardan yararlanabilecekler ama Ecofest biletiyle yani o sembolik biletlerle ...yoga etkinliklerine katılınamayacak... ...onun bileti ayrı olarak alınacak... ...onu Hı -hı. belirtmekte belki yarar var... Evet. ...o zaman konserler... ...sanat etkinlikleri, eğitimler... ...ve aynı zamanda standlarıyla birlikte... ...Ekofest bizi bekliyor... ...evet kesinlikle... Tamam. ...bütün çevre dostlarına duyuruyoruz... ...tamam... ...çok teşekkürler dost bey... ...size çok kolay gelsin... ...çünkü uzun bir hafta sonu bekliyor... ...eminim uzun saatler orada olacaksınız... ...biz Hı -hı. de sizlere mutlaka katılacağız... Çok çok teşekkür ederiz desteğiniz için de sağolunuz. Herkese ya. sevgiler. Sağolun. İyi günler. 8-9-10 Haziran'da Küçük Çiftlik Parkı'nda, Maçka'da Küçük Çiftlik Parkı'nda yapılacak olan EkoFest İstanbul'un detaylarını konuştuk. Aynı zamanda ekolojik pazardaki etkinliklerden bahsettik. Yarın saat 11'de mantarlarla ilgili kitabın yazarı konuşma yapıyor olacak. Aynı zamanda gelecek hafta sonu da pazarın 6. yılını kutluyor olacağız. Yani Şişli'de aslında yani Şişli Belediyesi tarafından desteklenen bu etkinlikler, de büyük bir hani festival ve kutlama olacak. Bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu. Ben çabucak pazarlarımızı tekrar hatırlatayım. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy'de ve Beylikdüzü'nde, pazar günde Kartal'da ekolojik halk pazarları e, kuruluyor olacak. Ekofest İstanbul'da da sembolik bir pazar kuruluyor olacak üç gün boyunca. Yani bu hafta sonu ekolojik ürünsüz kalmıyorsunuz. E, gelecek hafta daha da detaylı bir şekilde ekolojik pazarları konuşmak üzere. Buluşalım diyorum ve görüşmek üzere. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam